Aud billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men salala li nehji ve men ittaba bi ihsani yawmiddin. Amma ba'd. Uzun bir aradan sonra araya Ramazan girmiştir. Ramazan dolayısıyla bir tatil vermiştik. İnşallah İmam Maliki'nin Muvatta'sına düşen şerh olan Temi'den kaldığımız baştan devam edeceğiz. Cuma kitabına başlamıştık, Cuma babına. İnşallah Allah nasip ederse bugün Cuma ile alakalı var olan ahkam bitecek. Son hadisler bunlar inşallah. Sonra teravih ve gece namazı babları geliyor. Artık Kitabu Salah bitiyor yavaş yavaş. Kitabu ile alakalı olan bütün ahkamı ardarda getiriyor namazların cinsine göre ahkam ile alakalı hükümleri getiriyor inşallah. Evet kaldığımız hadisten devam ediyoruz. Malik radıyallahu ta'ala'nın rivayete göre şöyle demiştir. Yahya bin Saîd'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Şu hadisini işittim. Her biriniz, biri Cuma günü, diğeri de diğer günler için giyinmek üzere iki elbise edinseniz ne iyi olur? Malik, Nafi'den rivayet ederek Abdullah İbni Ömer ihramlı olduğu hal dışında, koku sürünüp tertemiz giyilmeden Cuma namazına gitmezdi. Şimdi buradaki bu babın başlığının adı Cuma günü namaz için süslenmek babı. Tabi hadis Yahya bin Said'den gelen hadiste, Öncelikle dikkat çeken nokta birinizin iki tane elbisesi olsa da birini cuma günü giyse birini de diğer günlerde giyse o cuma günü cuma günlerine has özel olarak temiz, pislenmeyecek şekilde kenara koymak için. Bu sahabenin ne kadar fakirlik yaşadığını gösteren bir hadis. Mesela avretin ne olduğu noktasında ilim-i ehli arasında var olan bir ihtilaf var. Yani erkeğin avret yeri neresi? Göbekten dize kadar mı? Dizden aşağı mı? Yoksa İmam Malin ve diğerlerinin dediği gibi ön ve arka avretin kapanması mı? Esas itibariyle raci olan doğru gönüş İmam Bukhari'nin de bab başlığı açarak söylediği gibi ve Malik'in de mezhebi üzere olduğu üzere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam baldırını gösterdiği otururken baldırını açtığını demek ki baldır açmanın bir haram olmadığını, bunun avrete girmediğini gösteriyor. Ve bu alimler, bu mezhebe giden alimler diyorlar ki avret ön ve arkayı kapatmaktır. Çünkü diyor sahabe bazı rivayetlerde bizden diyor hangi insan iki tane elbisesi vardı ki birini altına kapatsın diğerini de üstüne kapatsın yani. Sıcak ortam yani insanlar fakir mecbur ister istemez buldukları ufak bez parçasıyla ne yapıyorlardı e, avret bölgelerini kapatıyordular bu yeterli oluyordu. Dolayısıyla hadis bab babla ilintisi alakası eee daha sonrasında bir eser naklediyor. Eser ne Malik Nafiden, Nafi Malik'ten naklediyor ki cuma günü e, namaza giderken güzel kokular sürünür, güzel güzel giyinilir. Çünkü cuma Müslümanların bayramıdır. Allah Subhanahu ve Teala azze ve celle bu günü bizim için bayram kılmıştır, bizim için mübarek kılmıştır. Dolayısıyla bayram olduğunu hissettirmek lazım. Şimdi bazıları var ya o bayramsa bayramınız mübarek olsun şura kan alıyor. Bura yani bayram günleri adet günleri değildir. Bayram günleri bu tarz at yakılmaz. Bayram günü sevinçlidir, bayram günü neşelidir. Bayram günün bayram etmeniz, o günü tazim etmeniz, o günde eğlenmeniz, Allah'ı yüceltmenizdir. Çünkü Allah o günü üzüntü günü kılmamıştır, o günü sevinç günü kılmıştır Allah-u Teala Azze ve Celle. Dolayısıyla e, bu tarz e, rivayetlerde cuma günü bayram sayıldığı için güzel koku giyinmek ve kılık kıyafeti güzel bir şekilde hazırlamak müstehap sayılmıştır. Allah Resulü'nden ve onun talibeleri olan sahabesinden bu nakledilmiştir. Kardeşler. Burada tabii bir nokta daha var. Ee, eser dedim. Eserle hadis arasında ne fark var? Hadis Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen söz, fiil ve takrir. ikrarın genel adı. Eser ise eser ise Sahabe, tabin ve etbaat tabinin yaptığı şeylerin anlatıldığı rivayetler. Mesela dedi ya, Nafi Malik'ten, Malik şöyle yapardı, güzel koku sürünmeden gitmezdi. Eser dediğimiz zaman bunu anlayacaksınız. Ve Musannef denen geçmişte yazılan kitaplar, e, mesela İbn İbni Birşeybeni var, bunlar hadislerle eserleri, yani sahabe tabin, etbaat tabinin yaptığı İcraatları nakleden rivayetlerin Hepsini bir kitaba toplamışlar Onlara musannef demiş selef ıstılahlarında Özet itibariyle eser ile hadis arasında Böyle bir fark var Bazı muhaddisler eseri hadisten daha geniş kılmışlar Seleften gelen bütün rivayetlerdir Demişler Tabi Allah subhanahu wa en doğrusunu bilendir inşallah Ubeydullah bin Abdullah bin Utbe bin Mesud Radıyallahu anh rivayete göre Dahhak bin Kays Numan bin Beşir'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Cuma günü, Cuma suresinden sonra hangi sureyi okuduğunu sordu. O da Gâşiye suresini okurdu dedi. Evet. Şimdi bu Cuma günü okunan surelerin faziletiyle alakalı olarak kardeşler bir ihtilaf var. Mesela Cuma günü, Cuma günün tamamının içerisinde Kef suresinin okunmasıyla alakalı hadis var. Bu vabd-ı getirdiği bir hadis de var. Tabi bu hadisler senet itibarıyla sahih derecesine ulaşmış hadisler ikisiyle de amel etmekte bir beys yoktur biliyorsunuz ibadet taabud denen şey ibadet tavakkufidir yani tavakkuf denen nedir delil gelene kadar yapılmaz mesela halk arasında bazı bidatlar var Yasin suresi, Tebareke suresi işte Kıyamet suresi gibi bu sureleri mesela tazim ederler okurlar özellikle cuma günleri perşembe geceleri okurlar bunların hani faziletiyle alakalı tek bir tane rivayet sabit olmamıştır Sabit olan rivayetler Kehf suresi hakkındadır. Cuma günü, gündüz vakti okunmak üzere. Bir de bu az önce gelen Müslüm rivayetidir. Bu İmam Malik'te muvatta'dan nakletmiş bu hadisi. O da Gâşiye suresinin faziletiyle alakalıdır kardeşler. Tabi burada asıl babın, yani bu gelen hadis değil, bir sonraki hadis babın başlığını başlıklandırmış. O da sebepsiz Cuma namazını terk edebilir mi bir insan? Özellikle mesela biz Cuma kitabının başlangıcındaki mukaddime dersinde Cuma'nın hangi vakıalarda vacip olduğunu uzun uzun anlatmıştık. Sadece bir ders yaptık bununla alakalı. Ve biz Cuma'ları terk ettiğimiz için bu tarz darü küfürlerde o delillerini anlattığımız içtihadın gereği olarak terk ettiğimiz Cuma namazıyla alakalı burada tehdit ecid naslar var. Bazı bidat ehli, sapıklar, irca ehli bu hadisleri getirebilirler. Şimdi bu hadislere dair ulemanın yorumlarını nakledeceğim inşallah. Safan bin Süleym radiyallahu anh'tan rivayete göre Malik bu hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den mi rivayet etti yoksa kendi görüşümüdür bilmiyorum dedi. Şöyle demiştir. Özürsüz ve sebepsiz üç kere cuma namazını terk eden kimsenin kalbini Allah mühürler. Evet. Özellikle muhaliflerin bize delil olarak getirdiği şey bu. Şimdi bakın burada 2-3 tane önemli nokta var. Evveliyatlı olarak hadisin Resulullah'a isnat edilmesi yani hadisin merfu olması ihtilaflı. Yani bu kendi sözümüdür Hadisi rivayet eden sahabenin. Yani sahabe böyle söz söyleyebilir. Mesela Ebu Derda diyor ki namaz kılmayan imanı yoktur. Şimdi Ebu Derda'nın bu sözü şerii bir hüküm olmaz. Ne Allah sözü ne Resulullah'ın sözü. Dolayısıyla a.s.m. Dolayısıyla öncelikle bu sahabenin sözü mü, peygamberin sözü mü belli değil. Farz edelim ki peygamberin sözü olsun. Aleyhissalatü Vesselam. İşte Ebu Davud rivayet etmiş sünneninde, Tirmizi rivayet etmiş sünneninde ve Müslüm'ün de getirdiği bir rivayet var. Hadisler bir vakıa üzerine çok zaman söylenmiş. Yani Bunun birçok örneği var mesela. Hacamat, aftaral hacmi vel mahcumu mesela. Hacamat yapanın da oruçluyken yaptıranın da orucu bozulur diye bir hadis var. Resulullah'tan gelen Ebu Daud'un sünnetinde rivayet ettiği. Yani rivayetlere göre tabi bu hadis şerh eden şarhilerin bu hadis şerh ederken naklettiği tarih bilgilerine hadislerdeki kaynaklara göre Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir adamın oruçluyken bir adama hacamat yaptığını ve adamın oruç ve hacamatın meşakkatinden dolayı bayıldığını görür. Bayılınca da bu sefer ne yapar? Adam onu ayıltmak için su vurur yüzüne su içerir Ve bunun ardından Allah Resulü bu sözü söyler. Şimdi hadis zahirine bakıldığı zaman pek anlaşılmıyor ama hadi tamam öteki kan çıkardı diye bozulsun ki hani orucu bozan şey vücuttan çıkan değil vücuda giren şeydir. Öyle mi? İnsan akılla telakki edemiyor. Ama vakıa geldiği zaman hee diyorsun. Ya Resulullah bunu kastetmiş aleyhissalatü vesselam. Yani oruç ona e, galebe çalar adam bayılır. Bayılmaz sebebiyle ayıltmak için de vücuduna bir şey sokmak gerekecek. Su içireceğiz, su vuracağız. İster istemez iğne vuracağız. Mesela bugün damardan bir ilaç vereceğiz kendine gelsin diye. Orucu bozulacak. Demek ki Resulullah bunu kastetti diyoruz. Öyleyse hadislerin söylendiği vakıa, hadislerin söylendiği yer çok önemli. Mesela örnek vereceğim size. Resulullah'tan gelen hadisler var. Özellikle ahlakla alakalı ve aynı lafızla. Mesela "Layet kulül cenneten emma"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 Hicret beldesinde onları ahlaklandırmak, onların birbirine hukukunu hatırlatmak için söylediği şeyler. Mesela Resulullah Aleyhissalatu vesselam Mekke döneminde kalkıp mesela işte cuma kim terk ederse üç 3 kere art arda, arda onun kalbi mühürlenir dediği sabit olamaz çünkü zaten Mekke'de cuma kılmamış Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Öyleyse o zaman hadis nasıl anlaşılmış ulema tarafından? Çünkü İmam Nevevi Kadiye Hattabi Müslim şerhinde bu hadis şerh etmişler. Ben özellikle hadis şerhlerini bu hadisle alakalı çok fazla karıştırdım. Her biri tevil getirerek diyorlar ki yani kalbi mühürlerini çok büyük bir günah kazanır, nifaka bulaşır kim şartları tahakkuk ettikten sonra cumayı terk eden adam. Yani şartlar tahakkuk ettikten sonra sebepsiz yere, öz şerii bir özür olmadan cumayı terk eden bir insan burada kastedilmiştir. Yoksa bugünkü iğracı ehlinin, bugünkü sapıkların kendilerine istidlal delil aldığı şekilde manası değildir. Allah Resulü bunu kastetmemiştir kardeşim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Ayşe radiyallahu anhadan rivayete göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Ramazan gecesi mescitte teravih namazı kıldı. Cemaat de arkasında kıldılar. Ertesi gece yine kıldılar. Bu sefer cemaat çoğaldı. Daha sonra üçüncü ve dördüncü gece cemaat toplandı. Fakat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem teravih kıldırmak için evinden mescide çıkmadı. Sabah olunca şöyle buyurdu. Gece toplandığınızı gördüm. Ama teravih namazının size faz kılınmasından korktuğum için yanınıza çıkıp teravih kıldırmadım. Bu hadise Ramazan'da olmuştu. Şimdi bu hadis meşhur. Zaten daha önce de belki birkaç defa derslerimizde az çok vurguda bulunduk. Bir de çok fazla duyduğunuz bir hadis. Teravih'in meşhur kılınmasıyla alakalı hadistir. Bakın Arapça teravih, rahha kelimesinden istiraha, istirahat deriz ya Türkçe'ye de geçmiş. Aslı budur. Yani teravih niye teravih denmiş? Çünkü Allah Resulü iki rekat kılıp dinlenmiş. İki rekat kılmış dinlenmiş. Dolayısıyla yani dört rekatta sekiz kılarsa iki iki kılıp dört rekat bittikten sonra dinlenmiş. Bir dördü kılarken de ondan sonra dinlenmiş. Eğer on iki kılacaksa yirmi kılacaksa dörder dörder kıldıktan sonra ne yapmış? Her birinde istirahat oturuşunda. Yani birazcık dinlenme oturuşunda bulunmuş. Özellikle son dönemde mesela Abdülaziz Bayındır'ı Mustafa İslamoğlu'nun birçoklarının hani hadis inkarcısı, hadis karşıtı olan birçoklarının bir itirazı var. Diyorlar ki onlar, biliyorsunuz Yahudiliğin neyle tahrip olmuş? Yahudilik sonradan ruhbanların din adamlarının din adına yazdığı kitaplarla tahrip olmuş. Diyorlar ki hadis ehli de bu ümmetin Yahudileridir diyorlar. Yani haşa. Niye bunu söylüyorlar? Çünkü diyorlar onlar hadis kitaplarına Teravih diye bir namaz uydurmuşlar. İnsanlar da nesilden nesle birbirine naklediyorlar. Ve amel ediyorlar. Oysa ki diyorlar teravih diye bir namaz yok. Ve doğru söylüyorlar. Halkın algıladığı gibi. Halkın algıladığı gibi. Yatsı namazından sonra böyle oturalım. Hani bir nafile öyle bir şey Resulullah sünnetinde yok. Peki Teravih'in Resulullah sünnetindeki yeri ne? Teravih gece namazıdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Zaten İmam Malik hemen teravihin ardından gece namazı babıyla devam edecek. Allah nasip ederse muvatta da. Teravih aslında gece namazıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayının ilk günlerinde gece namazına mescide çıkmıştır. Biliyorsunuz Ramazan ayında ibadet emredilmiştir. Taatler emredilmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çıkınca sahabesi de gelip arkasına tabi olmuştur. Biliyorsunuz Mekke'deyken de sahabe Resulullah'tan ne görüyorsalar taklit ediyordular. Aleyhisselatü Vesselam. Gece namazı Resulullah'a farzdı. Gece namazı Resulullah'a farzdı. Çünkü Mekke'deyken Allah Resulü gece namaza durduğu zaman اِنَّا سَنُلْكَ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا Biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz. Ayeti kerimesi vardı. O ayetin tefsirlerinde nakledilir. Allah Resulü Mekke'de işkence zamanında, zorluklar, sıkıntılar, belalar, musibetler zamanında gece namazıyla ayakta duruyordu. Gündüz yaptığı o mücadeleyi geceki o e, ibadetleriyle, Rabbi ile olan birlikleriyle, Kazanıyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ne zaman ki Resulullah gece namazına çıktı. Sahabeler arkalarına gelip cemaat oldular. Kalabalık arttı. İşte o zaman gece namazın ahkamından Allah konuştu. Dedi ki sana farz, onlara ise nafile. Ve bu hüküm bu şekilde kaldı. Resulullah has olan hükümlerden bir tanesidir. Tıpkı dokuz evlenmesi gibi Allah Resulü nü. Aleyhisselatü Vesselam. Ya bu ümmet zaten Resulullah'ın amelini taklit etmez. Bu ümmet neyi taklit eder? Resulullah'ın sözünü taklit eder. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dokuz evlenmiştir ama ayet bize dört tane izin vermiştir en fazla. Bazı şeyler vardır, ameller. Bunların hepsi kime hasdır Allah'ın peygamberine aleyhissalatü vesselam'a hasdır başkasına da Gece namazı bu şekilde hükmü bağlandıktan sonra Medine'ye hicret edildi. Medine'de Allah Resulü Ramazan ayını ihya ederken Gecelerini ihya etme adına mescide namaza çıktığında ki Mekke'de mescit yoktu biliyorsunuz. Medine'ye gidince mescidini kurdu. Mescitte namaz kılarken sahabe de geldi arkasında namaza durdular. Ramazan ayıydı. Onlar da ibadeti arttırmak istiyordular. Peygamber taklit etmek istiyordular. 1-2-3 çıktılar. Eğer devam etseydiler vahiy geldiği için onlara farz kılabilirdi. Biliyorsunuz vahiy o dönemde olan olaylar üzerine iniyordu. Allah konuşuyordu peygamberle. Diyordu ki ona böyle böyle. Mesela diyor ki ayet-i Eşi hakkında seninle mücadele edeni Allah duymuştur diyor ve hüküm indiriyor. İşte kadın koca zina ediyorlar, yani bir tanesi zina etmiş, o itam ediyor ki benim eşim zina etti, o diyor ben etmedim, o yalan söylüyor. Birbirleri hakkında cedel ederken ayet iniyor, lanet desinler dünçüeminden sonra desinler ki lanet Allah'ın yalancıların, yani yalancıların üzerine Allah'ın laneti olsun desinler. Yani ne olay olursa hemen ardına ne iniyor. Hüküm iniyor, ahkam iniyor. Bütün olaylar o anda vahiy açık olduğu için vahiyin kapısı. Bütün olaylara bağlı olarak ahkam belirleniyordu. Allah Resulü de bu devamlılığın Allah tarafından sevilip, çünkü biliyorsunuz Allah sevimli olan amel nedir? Az ama devamlı olandır. Bu devamlı yapılan amelin müminlere farz kılınmasından ve müminlerin bunun altından kalkamayacağından korkma sebebiyle peygamber dördüncü gün çıkmadı namaza, gece namazına çıkmadı. Neye çıkmadı? Gece namazına, Ramazan ayındaki gece namazına çıkmadı. Burada tabi bir şeyin daha delili var. Gece namazı neyle kılınır? Bir sonraki bab, teravih namazını cemaatle kılmak. Gece namazı cemaatle kılınabilir. Öyleyse nafile namazlar cemaatle kılınabilirler. Buradan bu ahkamı da çıkarmış fakihler. Demek ki nafile namaz cemaatle kılınabilir. Çünkü teravih namazı yani gece namazı nafile bir namazdır kardeşler. Bu olayı Resulullah dördüncü gün kapatınca aleyhissalatü vesselam bir daha çıkmayınca tabi toplu bir şekilde teravih namazı tabi peygamber vefat edinceye kadar insanlar ne yapamıyorlar kardeşler kılamıyorlar. Ee, bu namaz yani bu hadisle beraber Resulullah'ın bu fiiliyle beraber Ramazan'daki gece namazı yani adı teravih aradaki rahatlama oturuşundan dolayı meşru kılındı ve Müslümanlar binlerce yıldır birbirlerinden tevatür yoluyla altın çiziyorum. Tevatür yoluyla Müslümanlar birbirlerine bakaraktan gece namazı kıldılar. E, te, Teravih namazı kıldılar. Teravih namazın adediyle alakalı 8-12-20 hatta 36 rekat rivayeti vardır. Çünkü kardeşler İmam Bukhari sahinde bab açmıştır. Tehccüd babında, gece namazı babında. Gene Malik de getirecek o bapta inşallah. Biz orada ihtilafları da inşallah haftayı zikredeceğiz Allah nasip ederse. Gece namazının mukayyet yani bağlanmış bir adedi yoktur. Gece namazı gelip sahabe sorduğu zaman Resullah diyor ki matna matna. İkişer ikişer. Yani ucu açık dilediğin kadar. İster 32 kıl, ister 60 kıl, ister 48 kıl ama çift olsun. Matna matna ikişer ikişer kıl. Sonunda da bir vitir namazı var. Sonunda da bir o yüzden mesela bir rivayette gelir ki 11 rekat kıldı. Neden? Vitri üç rekat kılmış Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. ve Sellem. gece namazı kılmış. Bir rivayette gelir ki dokuz rekat kıldı. 8 rekat gece namazı nafile, bir da vitir. Biliyorsunuz bir rekat vitiri de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kılmış. Ve teravih namazı bu şekilde ne yaptı kardeşler? Meşru kılındı. Bu meşruiyetten sonra Müslümanlar da tevatür yolla birbirlerine naklettiler inşallah. Tabi bu cemaatle orada onu anlatalım. Ömer'in uygulamasını inşallah. O hadisi de o kaldı. Abdurrahman bin Abdulkari radiyallahu anh ta'l-uvaite göre şöyle demiştir. Ramazan'da Ömer'le birlikte mescide gitmiştim cemaat dağınık durumdaydı. Kimi kendi başına, kimi birkaç kişiyle cemaat olarak namaz kılıyorlardı. Amen. Bu manzarayı gören Ömer, ''Vallahi bu e, vallahi bu cemaati bir imam arkasında toplasam daha iyi olacaktır.'' dedi. Ve Ubey bin Kab'ın arkasına insanları cemaat yaptı. Ravi diyor ki, ''Daha sonra yine Ömer ile birlikte mescide gittim. İnsanlar bir imamın arkasında birlikte teravih namazlarını kılıyorlardı. Bunun üzerine Ömer, ''Bu ne güzel bir bidattır. Sabaha karşı uyuya kalıp teravih kılmamanız gece geç vakte kadar uyanık kalıp sabah namazını kaçırmanızdan daha hayırlıdır. O gün cemaat teravih namazını uzatarak sabah erken kalkamıyorlardı. Evet. Şimdi hadiste birçok ahkam var. Öncelikle lafız olarak bidat kelimesi geldiği için sapıklar, kalbi hasta olanlar, batıllarına istediler nasıl yaparlar? Her zaman anlatıyoruz. Zayıf, müteşabih, kapalı ne varsa ona yapışırlar. Oysa ki şeriatın asılları muhkemdir. Müteşabih olan, kapalı olan her şey o muhkem olan, açık olan asla döndürülür. Şimdi bidatla alakalı gelen apaçık rivayet var. Ne fe inne kulle bidatin dalale. Şüphesiz bütün bidatlar, bütün bidatlar sapıklıktır. Ve kulle dalaletin finnar. Bütün sapıklıklar da cehennemdedir. Öyleyse bidatın iyisi ve kötüsü olmaz. Niye? İbare ne gelmiş ifade? Fe inne kulle. Hepsi. istisnasız. Peki Ömer burada bidatı ne olarak kullandı? Bakın kelimelerin iki tane manası vardır. O iki mana önce lügattaki manasıdır. Sonra şer'i ıstılahtaki manasıdır. Mesela kafir kelimesinin Arap lügatında çiftçi için kullanılması gibi şer'i ıstılahta da kafirin Kur'an ve sünnette açık olarak beyan edilen hükümlerden birini yalanlayan veya şeriatı küfür dediği bir işi yapan yani kafir ismini şeriata göre hak eden insan adına kullanır. Kafir kelimesi. Şerii manası ayrı, lugavi manası ayrı. Ve işte her zaman örneğini verdiğim nifak. Nifak şerii ıstılahta münafığın kalbinde sakladığı küfür manasında kullanılmıştır. Ama Arap lugatında farenin tarlada açtığı deliğin adıdır. Dolayısıyla her şey lugavi ve şerîma ıslılah manasıyla bilinebilir. Bidat kelimesi lugatta bir şeyi bir şeyi yeni yapmak demektir. Yani Bir şeyi ortaya sonradan çıkarmak demektir. Mesela uçak daha önce var olmayan bir şey sonradan çıkmış. İşte araba önceden var olmayan bir şey sonradan çıkmış. Bunlar hep lugat manasında uçak bidattır, araba bidattır. Yani sonradan çıkmış şeyler. Önceden yoktu, sonradan çıktı demektir. Dolayısıyla Ömer burada bidatı şer'i ıstılah manasındaki şer'i ama şurada bir dikkat çekeceğim şimdi örneklerime dikkat edin. Şer'i ıstılah manasında kullanmamakla beraber lügat manasında kullandı. E diyeceksin ki ya hoca dedin ki lügatta bidat bir şeyin şimdi çıkmasıdır. Bir şeyin şimdi çıkmasıdır. E o zaman burada şer'i ıstılahtaki manayı kastetmiştir Ömer diyebilir biri. Şöyle e, sünnet sahipleri bunu izah etmişler, tevil etmişler. Bakın uçak bidattır ama uçağın aslı metaldir, demirdir. Yani var olan bir asıldan yeni çıkartılan bir şeydir. Anlaşıldı mı burası? Araba, yani aslı bir metaldir. Metalden sonra yani araba bir kendinden yoksa haşa yoktan var edilmemiştir yani araba. İnsanoğlu yoktan var etmedi onu. Öyle mi? Allah onlara yoktan var ettiği bir maden var. O madenin şeklini değiştirdiler sonradan yeni bir şey çıkardılar. Dolayısıyla burada e, Ömer radıyallahu anhu insanlar ayrı ayrı gruplar halinde cemaatler halinde namaz kılınca lugavi manada bu ne güzel bidattır. Yani var olan bir asıl var. O da bir önceki babda gelen hadis Resulullah'ın ilk dört gece aleyhissalatü vesselamın Allah Resulü'nün ilk dört gece aleyhissalatü vesselamın gece namazını kılması. Yani aslı var bunun şeriatta. Burası anlaşıldı inşallah. Aslında bu fiilin şeriatta aslı var. Dört gece Peygamber s.a.v teravih namazını teravih namazını cemaatle beraber kıldı. Demek ki teravih namazı meşru ama farz kılınma korkusuyla terk etti. Nafile olarak kuşluk namazı gibi. Yani Resulullah öyle kuşluk namazı kılardı ki diyor sahabe biz zannederdik ki hiç terk etmeyecek. Öyle terk eder ki zannederdik ki peygamber bir daha hiç kuşluk namazı kılmayacak. Biraz yapıp biraz terk etmesi farziyetten çıkartıyor. Ne yapıyor? onun müstahap yapıyor. Allah Resulü de bu gece namazı farz olmadığı için müstahap olduğu için terk etmişti. O yüzden Ömer'in bidat kelimesindeki mana zaten şeriatın aslında var olan bir sünneti tekrardan ihya etmek demektir. Buradaki manası budur kardeşler. Dolayısıyla... Ee, İslam literatüründe iyi bidat, kötü bidat gibi bir taksimat asla ve asla selef tarafından, sahabe tabi, netbaat tabi tarafından kullanılmamıştır. Hepsi kötüdür. Burada bir soru daha gelebilir. Mesela, sahabe döneminde usulü fıkıh yoktu mesela. Usulü hadis de yoktu. Hatta kitap yazmak bile yoktu. Hatta Ahmet bin Hanbel kitap yazmak bidattır diye fetvası var. Oğlu Abdullah'ın kitap yazmak bidattır diye fetvası var. Niye? Şimdi sen bir şeyler yazacaksın, onda hata edeceksin. Millet onu alacak, din edinecek, hata din olacak ondan sonra. Öyle mi? Böyle bir şerri var. Ahmet Ahmet bin Hanbel'in oğlu Abdullah senelerce bu fetvayı verdikten sonra kendi kitap yazıyor Es-Sünne diye. Ben ne demiştim her zaman? Selef akide kitaplarını Sünne ismiyle yazdılar. Peki neden Sünne ismiyle sonradan kitap yazdı, kitap yazmayı bidat diyen? Oğlu Abdullah soruyorlar kendisine diyor ki biz korktuk ki din kaybolacak, yok olacak, ehli yok oluyor. İnsanlar az, az az kaldılar bu dini hakkıyla bilenler. Bari kitaba yazalım da bildiğimiz doğruları. Birilerinin eline geçsin onlar buna iman etsinler, bu doğrulara iman etsinler. O yüzden bilgiye döktüler. Yani maslahata ve mefsedete bina edilerek bu tarz şer'i ilimlerin nakledilmesi adına yapılan işler bidat manasında şer'i bidat manasında kullanılmaz. Peki ben şimdi lugavi manasını anlattım bidatın. Bidatın şer'i manası nedir? Şeriat literatüründe ne? bidat ibadetler babında ibadetlerde. Bura çok önemli. Yani uçak bidattır ama şey, ıslah manasında kullanılmaz çünkü uçakla ibadet edilmez. Yani o ibadet değil. Anlatabildim mi? Bidatlarda Allah'ın vesilesinin izin vermediği, meşru kılmadığı şey meşru kılmanın adıdır bidat. Mesela Kadir Gecesi 100 rekat namazı adam uydurmuş öyle mi? Oysa ki ne Allah emretmiş ne Resulullah ibadet ihtas etmiş adam. Aleyhisselatü Vesselam emretmemiş ibadet ihtas etmiş. Dolayısıyla bidatın ıslahı manası ibadetler babında insanların Allah'tan ve Resul'den delil olmadan bir şeyi sonradan ortaya koymasıdır. Kendi hevalarından. Aslında çok selef bidatçıları tekfir etmiştir. Sebebi niye? Şimdi bakın Kur'an ve sünnet İbadetin ölçülerini belirlemiş. Adam hevasından ve aklından bir ibadet uydurmuş. Öyle mi? Yani bir manada teşri yapmış bu adam. Bir manada haram helal belirlemiş. Hani kanun koyanları bugün tekfir ediyoruz ya. Selef bulunan bidatçılara karşı çok sert olmuşlar. Müşriye yaptıkları muameleyi yapmışlar. Niye? Adam aklıyla, hevasıyla ne yapıyor? İbadet koyuyor. Aklıyla, hevasıyla ibadet belirliyor. Dolayısıyla... Bidat Bidat'ın şeri-i manasındaki her türlü şekli kınanmıştır. Şeriat onu ateşe koymuştur. Ömer de burada şeri-i lafzını kastetmemiştir. Kastettiği manada lugavi manadır. Çünkü bunun zaten da şeriatta yeri var. Resulullah'ın dört gece cemaatte namaz kılması. Sonra da bunu vahyin artık gelip farz kılınmasından emin olunduktan sonra yani artık daha farz olmayacağı için Ömer böyle bir sünneti yaptı. Tabi bir yere daha işaret var burada ne var? Ümmet dağınıklığı kabul etmez. Cemaat dağınıklığı kabul etmez. Topluluk dağınıklığı kabul etmez. Sorun çıkar. Biraz işler yerinde de gitse sonra sorun çıkar. O yüzden Allah bize beş vakit namazı cemaatle kılmayı emretmiş. Allah bütün ibadetleri, haccı, zekatı, cihadı, her şeyi, namazı, orucu hepsini cemaatle yapıyoruz. İmam belirliyor. Artık yarın Ramazandır halife diyor. Herkes oruç tutacak. Herkes oruç tutuyor cemaatle. Biri der ben tutuyorum, biri der tutmuyorum. Öyle mi? Olmaz. Adam zekat verecek mesela. Zekatı kim verecek? Cemaatle yapılacak bu. İmama verilecek. İmam ondan sonra taksim edecek insanlara. Hangi dinin, hangi emri, hangi vacibi olursa olsun hiçbirisi cemaatsiz İslam tarafından emredilmemiştir. Hepsi cemaatli olur. O yüzden Ömer normalde bir beys yok ki. Üç kişi orada kılsın, beş kişi burada kılsın. Hiçbiri birbirine kafir demiyor. Hepsi kendine kardeş diyor. İbadet ediyor. Birileri kısa kılanlar, birileri uzun kılanlar. Doğru mu? Ama burada bir maslahat var. Ümmetin vahdeti, birliği, toplu hareketi, fertsel hareketin yok edilişi. Yani Ömer bu, bu fıkhı peygamberden öğrendiği için bunun önünü kesti radıyallahu anhu. Tabi hadisin sonunda bir yer daha var. Şimdi müstehaplar, müstehaplar nedir? Yaptığında ecrini aldığın şeydir ama sen onu yapmadığında günah kazanmazsın. Eğer müstehaplar kulu vaciplerden alıkoyuyorsa o zaman o müstehaplar haram olur. Şimdi diyeceksin o nasıl bir şey? Haram dediğin şey nedir? Kişinin günah kazandığı şeydir öyle değil mi? İnsan sünnet bir şey yapacağım diye farzı terk ederse artık onun için o sünneti terk etmesi vaciptir o adama. Öyle mi? O dönemde de insanlar gece namazı uzun kılınır. Resulullah'ın sünneti üzere aleyhissalatü vesselam. İnsanlar teravih namazını uzattıkları için sabah namazına kalkamıyorlardı. Sabah namazını kaçırıyorlardı. Bunun üzerine Ömer onları men ederek nasihat etti. Dedi ki: "Gece namazına kalkacağız diye sabaha kaçıracaksınız telaviyi terk edin." Yani bu da İslam'da evveliyatlar fıkı denen bir bab vardır. Usulcülerin irdelediği. Mesela iki tane bir haram bir helal vardır. Bir vacip bir müstahap vardır. Biri birinin önüne takdim edilir. İkisi arasında tercih zorunda kalmışsındır. Birini tercih etmek zorundasındır. Bunlar hep usul fıkıh bablarında usulcü alimlerin irdelediği noktalardır kardeşler. Evet. Sahip bin Yezid radiyallahu anh'a nüvayete göre şöyle demiştir. Ömer bin Ahtap, Übey bin Kap ve Temim Eddariye Ramazan geceleri cemaate imam olarak 11 rekat namaz kılmalarını emretmişti. Ravi der ki imam namazda ayet sayısı yüzü geçen sürelerden okuyor. Bu okuyuşun Uzun olmasından dolayı takatimiz kalmadığından bastonlarımıza dayanıyorduk. Namazı bitirip dönüşümüz şafak <gülüyor> vaktine kadar sürüyordu. Yani bu hadiste anlatılmak istenen Selefin teravih namazında, Ramazandaki gece namazına kıraatı, namazı ne kadar uzun tuttuğunu anlatabilmektir. Allah onlara rahmet etsin gerçekten bizimle onların ibadetini kıyas ettiğimiz zaman arasında uçurum kadar fark var. Şimdi mesela Ramazan aylarında hatimle teravih kılıyoruz. Ben böyle kulağıma geliyor bir şeyler. Bir tanesi diyor ki hatimle diyor teravih kılmak bidattır. Bir tanesi diyor ki işte itikaf etmek için mescit kiralık olmaz. Müslümanların mülkü olması lazım. Yani biz şeriattan gücümüz yettiğiyle amel etmekle mükellefiz. Allah Resul diyor ki vamma emertukum vamma emertukum size neyi emrettiysem fe'tu bihi mastata'tum. Gücünüz yettiği kadar onunla gelin. Bu ifade şeriatın bize yaptığı bütün tekliflerde gücümüz yettiğinden gücümüz yettiği kadarıyla amel etmemizi gerektirir. İnsan gerçekten içtihatla bunu yapıyorsa, ilmi delille bunu yapıyorsa, yani bunu dediğim şey şu. Hani itikaf için şey şart, siz söyleyin adını. O mescidin mülkiyetinin Müslümanlara ait olması, kiralık olmaması, orada cuma kılınıyor olması şart, misal veriyorum. Adam ilmi, delillerin, içtihatla bunu yapmış. O yüzden mescitte itikafa girmiyor. Ama evinde de hakkını veriyor Ramazan ayına. Yani evinde gece namazına kalkıyor. Evinde Kur'an'ını okuyor. Evinde zikrini, ibadetini yapıyor. Ramazan ayında dünyadan teberri ediyor. Alâ ra'se alâ ayni. Baş göz üstüne. Bu adam içtihat tehlidir, İsabet ettiyse bir, e, isabet ettiyse iki, etmediyse bir rejir vardır. Ama insan hiçbir delile dayanmadan. Evinde de hakkını vermeden Ramazan ayını Kalkıp derse ki itikaf şöyledir. İşte yok hatimle teravih namazı Resulullah kılmış mı hatimle? Kalkıp bu tarz mesela hevai, havadan kaynaklanan itirazlarla insanlar karşımıza çıkarsa bunlar hiçbirisi tutarlı değildir. Bunlar hiçbiri sünnete uygun değildir. Evet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayında hatimle, hatimle teravih bitirirdi diye bir rivayet yok ama Allah Resulü gece namazına kalktığında Bakara, Ali İmran, Nisa ve Maide suresini bir rekatta okumuş. Şimdi Kur'an'ı bilenler bilirler. Bakara suresi iki buçuk cüz. Ali İmran suresi bir iki cüze yakın. Nisa ve Maide'yi de ikişer cüz kattın mı Allah Resulü kaç cüz okumuş? Sekiz aleyhissalatü. Her cüze kaç sayfa var? Yirmi. Tarpın iki kere sekiz, 160 sayfa bir rekatta okunmuş. Kur'an kaç sayfa? 600. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hat, hatmi üç dört kere bitirmiş gece namazlarında, Ramazan'da. Bir kere değil. İmam Ahmed fetvasını vermiş. Demiş ki Ramazan ayında teravih kılınırken, teravihlerde hatmi bitirmek müstehaptır diye selefte fetvasını vermiş zaten. Yani müstehaptır deyince güzeldir. Yani yapan ecrini alır ama yoksa... İlla bu sünnettir. Böyle yapılmıştır. Biz de böyle yapmamız gerekir. Biz demiyoruz. İbadetin şekli budur. Dolayısıyla bu rivayette sahabenin gece teravih namazını özellikle, gece namazı dediğim o. Teravih namazını ne kadar uzun kıldığın delili vardır. Bize vacip olan da Ramazan gecelerinde uzun uzun kıyamlarda durup uzun uzun secde ve ruku yapıp Allah'tan e, selefin istediği gibi istemektir. Biliyorsunuz çok söyledim. 6 ay Ramazan'a ulaştır diye dua ederlermiş. Ramazan ulaştıktan sonra da tekrar bir altı ayda bir sonraki Ramazan'a ulaşmak için Allah'a duada yalvarma yakarmada bulunurmuş. Allah bizi onlar gibi kılsın inşallah. Evet. Davud bin Husayn ARA'ç'ten işittiğine göre şöyle demiştir. Müslümanlar Ramazan gecelerinde kunut yaparak kafirlere beddua ediyorlardı. İmam Bakara suresini sekiz rekatlık teravih namazında okuyup bitiriyordu. Diğer on iki rekatta da aynı sureyi okuduğu vakit Cemat imam az okudu diyorlardı. Yani burada da selefin 2,5 cüz Bakara suresi. Sadece bir günde biz her gün bir cüz bitiriyorduk mesela, değil mi? Bazıları kınıyordu ya bana geldi söyle hocam nefret ettiriyorsun milleti ibadetten. Ya biraz hafif tutsan falan filan. Yani insanlar saatlerle televizyon izlemekten yorulmuyordular cahiliyelerinde. İnsanlar saatlerce bir meclise oturup hatta sabah namazına kadar sohbet etmekten de bıkmıyorlar. Gevezelik yapıp kelam yapmaktan da bıkmıyorlar da yani bir cüz Kur'an okumaktan bıkacaklar. Selef bizi görse derdi bunlar namaz kılmıyor. İki buçuk cüzden bitirmiş imam. Ona rağmen namazdan çıktıktan sonra sahabeler demişler ki bu adam kısa kıldırıyor uzun kıldırmadı diye. Bu da yani onların teravih sünnetinde ne kadar uzun tutarak hangi şekilde hangi sıfatla teravih kıldığını anlatmak için İmam Mali'nin getirdiği son hadisti bu vakte. Burada kalacağız inşallah hafta Allah nasip ederse gece namazı gece namazıyla alakalı ahkam bununla alakalı meseleler olacak. Bu ahire davanenel hamdülillahi rabbil alamin. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illallah ve etûb.